Selamünaleyküm Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Allah Cumanızı mübarek eylesin. E, iki can da azı eylesin. Bu Cuma Ramazan'dan önceki Şaba'nın son Cuma'sı oldu. E, ben sizlerden çok uzaklardayım. E, Güney Yarımküredeyim ve 9 saat Sizden e, ileride giden bir yer Avustralya'dayım bir Avustralya'da bir aile eğitim toplantısı yaptık çalışması yaptık ki çok tatlı oldu efendim temenni ederdim ki bazı arkadaşlarımız da bulunsunlar zaten bulunmak istemişlerdi de nasip olmadı efendim e, e, 50-60 aile 300'e yakın insan e, çocuklar beyler çok güzel eğitim çalışmaları oldu ve bugün eğitim çalışmaları yaptığımız Toğumbah şehrinden Bizban şehrine geldik. Bizban şehri çok güzel bir şehir, çok güzel bir şehirdeyiz. E, yeşillik. Yani sanki insan böyle bir sayfaya yer demiş. E, efendim kırdaymış, köydeymiş gibi ama şehrin içinde o kadar bahçeler içinde bir yer. Cuma günü oruç tutacağız. O halde bugün size cuma ile ilgili Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini okumak istiyorum ama önce ayet-i kerime okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Kütübe aleyküm sıyamu kema kütübe alellezine min kabliküm lealleküm tettekun. Sadakallahu lazim. Ee, bu ayet-i kerime bize Ramazan ayında oruç tutmanın, orucun farz olduğunu bildiriyor. Oruç e, e, kitapların yazdığına göre Efendim önümde şey var tabii bu seyahatte yanımda gezdirdiğim Abdülkadir, yani Kadirullah Sürah Aziz Pirimizin efendimizin Gunyetü Gunyet Talibi tarihi akreya Günüyetü Tali Talibin denilen kitabı var. Efendim, çok e, e, güzel bilgiler toplamış Pirimiz orada yazdığına göre Bedir harbinden bir ay kadar önce Allahu Teala Hazretleri e, Ramazan orucunu farz kılmış Müslümanlara. Bu ayet-i o zaman inmiş. Yani e, Mekke'ye mükerremeden Medine-i Münevvere'ye geldikleri zamanda, e, ilk yıllarda olmuş oluyor bu şey. E, Ramazan orucunun farz kılınması. Daha önce e, Medine-i e geldikleri zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aşure orucu tutardı. Ve her Aydan 3 gün oruç tutardı Biliyorsunuz Allahü Teala Hazretleri Yapılmış iyiliklerin mükafatını Kat kat fazla veriyor 3 gün oruçta en aşağı bir iyiliğin mükafatı 10 kat fazla olduğundan Allah'ın lütfu Keremiyle mükafatı çok Olduğundan 3 gün 30 denk oluyor her ay 3 gün Oruç tutan bir insan bütün sene oruç tutmuş Gibi oluyor böyle tutarlardı Medine-i Münevveri'ye geldikleri zaman Efendimiz Hazretleri ve asabı kiramı Kiram-ı Rıdvanullah Aleyhim sonra bu Bedir Harbi'nden bir ay kadar önce bu ayet-i kerime inmiş. E, mealini açıklayayım. Ya eyyühellezine amenu Ey e, iman eden kullar! Müminlere hitap ediyor allah Teala Hazretleri. Hasan Basri Hazretleri buyurmuş ki yani eğer bir ayet-i kerimenin başında ya ey yücelerine varsa ey iman edenler diye başlıyorsa bir ayet-i kerime orada Allah'ın bir emri vardır. Bir yasağı vardır. Ona dikkat edin. Yani pür dikkat efendim böyle emri bekler vaziyette hazır el pençe divan vaziyette ayeti efendim e, dinleyin diyor Hasan Basri tabiinin büyüklerinden efendim, efendilerimizden, mübarek büyüklerimizden rahmetullahi aleyhi hazretleri ey iman edenler yani kulun imanına efendim, hitap edilen bir e, başlangıçla başlanıyor bak siz mü'minsiniz Allah'a iman getirmişsiniz Allah yoluna girmişsiniz efendim e, bu imanınıza göre imanınızın gereği olan bir şey size olunacak dikkat edin gibi bir e, uyarı ile başlıyor. Ya yühellezine amenu. Ey iman edenler. Yani bizler ve bizden önceki selefi salihinimiz, müslümanlar, peygamber efendimiz, peygamber efendimizin mübarek ashabı, muhatapları, müslümanlar. Kütübe aleyküm sıyam. Size sıyam yazıldı. Sizin üzerinize sıyam yazıldı. Kemah kütübe alellezine min kabliküm. Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sıyam. Sizin üzerinize yazıldı. Leallekum tettekun. Ta ki sakınasınız diye. Şimdi sıyam ve savun ikisi eş anlamlı iki kelime e, ...müradif diyorduk... ...müteradif diyorduk... ...eski e, devirlerde... ...bu böyle eş anlamlı... ...manası aynı olan kelimelere... E, ...oruç demek... ...oruç kelimesini de biraz açıklayayım... ...hazır yeri gelmişken biraz... ...edebiyatçılık yapalım... ...farçadan geliyor türkçüye ama biraz değişmiş... Ruz gün demek farçada... ...efendim bir günlük bu... ...aç durmaya ruze... ...deniliyor... Ruz'e kelimesinden gelmiş oruç kelimesi Kesin tabi bu e, Gelmiş deyince yani e, Böyle zayıf bir rivayet diye anlaşılmasın e, Arap e, Türkçe'de ve ile kelime başlamaz ve ile başlayan kelime olursa Türk dili onun e, önüne kelime ekliyor şey, Harf ekliyor Mesela e, hatırlarsınız Efendim e, Recep Temezler köyde e, duymuşsunuzlar. İrde derler. Ramazan derler. Efendim böyle önüne bir harf ekleyerek re'yi telaffuz ediyor. Türk hançeresi. Ruz'e kelimesinde uruze diye. Başına u ekleyerek kullanmış. Ondan sonra uruze harfi e, C'ye dönmüş, C'ye dönmüş, oruç olmuş yani bir günlük aç durma ibadeti. manası farşadan gelme, efendim bir kelime oruç kelimesi Arapçası saun veya sıya ikisi de eş anlamlı. Ee, Peki ne demekmiş bu kelime Arapça'da eskiden? Efendim yani oruca isim olmadan önce bu kelime acaba ne manaya geliyormuş? Ee, tutmak manasına, duraklamak manasına geliyormuş. Mesela at durakladı manasına bu kelimeyi kullanırlarmış. Rüzgar kesildiği zaman Rüzgar durakladı manasında kullanırlarmış. İnsan da yemek yerken, günlük yaşantısını sürdürürken bunlardan duraklıyor. Bunları bırakıyor, tutuyor kendisini, duraklıyor yani yemek yemiyor. İşte onun için bu kelime oruca isim olmuş Arapçada diye alimler anlatıyorlar. Ben de böyle şeyleri seviyorum. Efendim, e, e, kelimelerin nereden çıktığını araştırınca insan konuyu daha iyi kavruyor diye anlatıyorum arada. Kütübe aleykumus siyam. Sizin üzerinize oruç yazıldı. Yani bizim üzerimize yazıldı ne demek? Bizim boynumuza borç oldu demek. Yani farz oldu. Farz kılındı demek. İlahi takdir kalemiyle sizin böyle bir güzel ibadeti yapmanız size dininizin bir gereği olarak farz kılındı e, denilmiş oluyor. Demek ki ey iman edenler size şimdi artık bu ayet indikten sonra oruç tutmak farz kılındığı kemal kütübe min minkabbriüm sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi yazıldığı gibi onlara da bir borç kılındığı gibi hep buradan anlıyoruz ki bizden önceki insanlar da bu çeşit ibadeti yapıyorlarmış Efendim Demek ki biraz kendilerini yemekten içmekten yani yeme içme imkanı varken önünde yiyecek içecek varken zenginken parası pulu varken bile yemiyor içmiyor efendim bir takım arzularını tutma çalışması frenleme kendisini durdurma çalışması kendisine hakim olmasını sağlıyor tabi çok güzel bir şey çok güzel bir idman bu çok güzel bir şey demek ki eee daha önceki ümmetlere de bizden önceki insanlara da yani bizden önceki dediğim ümmeti Muhammed'den önceki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Peygamber olmadan önceki devrelerde yaşayan milletlere de bu ibadet farz kılınmış. Bu önemli. Kitaplar diyorlar ki ilk defa hangi ümmete acaba böyle bir oruç ibadeti farz kılındı? Hazreti Ali Efendimiz'den bir rivayet var. Efendim Önümdeki kitapta. Belki bunu duymamışsınızdır, hoşlanacaksınız. Efendim, e, Hazreti e, Ali radıyallahu anh'ın e, şey yaptığına göre, rivayet ettiğine göre adem aleyhisselam dünyaya cennetten indirildiği zaman efendim güneş onu yakmış kapkara etmiş lemma <Sessizlik> <Sessizlik> eh Allahu Teala Adem aleyhisselam'ı minel el cennet. Adem aleyhisselam'ı cennetten Allahu Teala yeryüzüne ile Yeryüzüne indirdiği zaman ahraka tuş ensi, güneş onun vücudunu yaktı. Biliyorsunuz yazın herkes efendim e, güneşten kararıyor. Onun gibi demek ki Adem aleyhisselam karardı. Fesvet de ceseduhu vücudu esmerleşti, karardı. Fe etahu Cibril aleyhisselam fakal Cebrail aleyhisselam, Adem aleyhisselam yanına geldi, dedi ki Ya Adem, etuhib en da cesedik. Yani ister misin bu vücudun, yüzün, cesedin gene böyle Efendim e, ak olsun beyaz olsun ister misin? Kale neam isterim. Dedi Kalele le hufrasun mineşrefi halise ve rabi'a aşer ve hamise aşir. Yani her ayın 13'ünde 14'ünde 15'inde oruç tut ya Adem, Adem diye Cebrail aleyhisselam ona bildirdi böyle bir icareyi, vücudu beyaz olsun diye Fesave Adem'u aleyhis aleyhisselam'ı evvele yevmin da sürüse cesedi e, bir gün oruç tuttu vücudunun e, üçte bir kadar kısmı pak oldu e, efendim Sünme sahme elya mesani ikinci günü tuttu yani ayın on dördünü. Tabi bu aylar kameri aylar hilalin geceliği mehtap olduğu aylar yani hilalle ilgili aylar bu şey aylar değil şemsi aylar değil efendim o şeyde tuttu efendim ikinci günü ayın 14'ünde dördünde tuttu. Tabiatta sülü sadece diyehi vücudun üçte ikisi. Efendim e, beyazlaştı. Az bir kısmı kaldı beyazlaşmayan. Sımmat amel yevmet salis üçüncü günde tuttu. Yani kameri ayın on beşinde. On üç, on dört, on beş. On beşinde tuttu. Feviyat da cesedühü Efendim bütün vücudu ak pak oldu. Fesumiyet eyyamül bil. Ee, onun için bu Adem Aleyhisselam'ın oruç tuttuğu günlere eyyam-ı biz yani beyazlaşma, aklaşma günleri denildi. Bu eyyamu bir Arabi kameri ayların efendim e, Arabi kameri ayların 13'ü, 14'ü, 15'idir. 12'ü, 14'ü, 15'inin gecelerinde mehtap vardır. Mehtap yuvarlaktır 14'ünde. 13'ünde biraz bir tarafa eksikçidir. 15'inde biraz öbür tarafa eksikçidir ama hassas bir göz fark edebilir. Tecrübeli bir göz fark edebilir. Herkes fark etmez. Evet işte bu üç gün oruç tutmak eee Adem Aleyhisselam başlatmış. Demek ki Keman Kutubi ve min kabliyon. Sizden önceki ümmetlere oruç tutmak farz kılındığı gibi meselesi Ta Adem atamız aleyhisselama kadar gidiyor olabilir bu rivayete göre. Daha önceki insanlar da oruç tutuyorlardı demek ki. Bu arada ben hemen bir, bir küçük hadisi şerifi size nakledeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardı ki efendim her ibadetin bir giriş bir başlangıcı vardır. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin de kapısı oruçtur. Yani insan ibadet yapmak isterse bu işin ilk giriş noktası efendim ibadeti güzel yapmanın çaresi için çaresi olarak temel yapılacak iş efendim e, oruç tutmak. Oruç tuttu mu ne oluyor insan e, aç kalıyor. Aç kalınca nefsi kuvvetten düşüyor, azgınlaşamıyor. İnsan nefsi emmaresi kabardığı zaman onu tutamaz. Efendim kötü şeyler yapar filan. E, e, oruç tuttuğu zaman nefsi zayıfladığı, ruhu kuvvetlendiği, kalbin nurlandığı için günah yapmıyor. Efendim ondan sonra zihni berrak oluyor. Her şeyi güzel duymaya, hissetmeye başlıyor. Kalbi duyguları gelişiyor. İbadetin böylece kapısı oluyor. Böyle olduğu için her Allah'ın kuluna da ibadet gerektiğinden eskiden beri Adem atamız zamanından beri bu orucun olması e, o zaman anlaşılıyor. Yani bu bunları düşündüğümüz zaman bu işin böyle olduğu, e, olmasının uygun olduğu efendim e, elbette böyle olacaktı diye insan anlıyor. Mazlede demişler ki alimlerden kema kütübe alellezine min kabrikim sözüyle kastedilen sizden öncekilere farz olduğu gibi efendim size de oruç tutmak farz kılındı deyince kastedilen burada Hristiyanlardır demişler Nasara deniliyordu, Nasrani deniliyordu Hristiyanlara bu Hristiyan sözcüğü şeyden gelme batıdan gelme Krist diyorlar onlar şeye, e, Hazreti İsa'ya Efendim Christian yani Hristiyan efendim oradan gelmiş Bizim e, dini tabirlerimiz olarak e, Yahud ve Nasara denilir. Yahudiler ve Nasraniler denilir. Efendim Nasara kelimesi de Hazreti İsa Nasıra kasabasında dünyaya gelmiş olduğundan diye söyleniyor. Biz Nasrani diyelim. Nasraniler efendim de e, onlara da o üç fark kılınmış. Rivayete göre Ramazan ayında ve bizim kadar yani Ramazan ayında zaman bakımından ve miktar bakımından bizim kadar oruç onlara da Hazreti İsa zamanında farz kılınmış. Kitaplarımız böyle yazıyor. Ama bunlar bu Ramazan orucu bazen kışa gelip seyahatlerde zorlandıkları için bazen yaza gelip sıcaklardan zorlandıkları için toplanmışlar. Efendim demişler ki bunu bir uygun mevsime Nakledelim. Ne yapalım? Yaz da olmasın, kış da olmasın ilkbahara nakletmişler. Ama demişler bir değişiklik yapıyoruz Allah'ın emrini. Değiştiriyoruz. Ne yapalım? 10 gün ekleyelim. 40'a çıkarmışlar. Efendim ondan sonra e, oruç tutmak da zor, zor gelmiş. Daha başka efendim periz haline döndürmüşler. 50'ye çıkartmışlar. Tabi bu bizim için bir ibrettir. Allah'ın emrini kul değiştirmez. Din o zaman bozulur. Allah'ın emri neyse onu tutmak lazım. Onlara demek ki Ramazan orucu 30 gün olarak onlara da emredilmiş bu ay mübarek ay olduğundan ama onlar değiştirmişler. 50 günlük perhize döndürmüşler. Hamur yememek, hamursuz vesaire efendim paskalya, yumurtayı kırmızıya boyamak gibi şeyler görüyoruz. Ben de pek onların efendim teferruatlı bu işi nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama tam oruç tutmuyorlar bizimkiler gibi. Demek ki eski ümmetlere farz kılındığı gibi bize de kılınmış. Eski ümmetler bozmuşsa bunu biz bozmayalım, güzelce tutalım diye tabii hemen bir insan kendi kendine efendim mütebbih oluyor, kendi kendine bir karar veriyor. Ramazan kelimesi hakkında da çeşitli rivayetler var. Bu Ramazan kelimesi nereden çıktı? Ramazanda efendim şeyler çok sıcak olduğu zaman taşlar, kumlar ısınmış. Onun için Ramazan denilmiş. Onun gibi insanın da günahları efendim Ramazan ayında böyle ısınacak yok olacak, efendim silinecek diye. E bazıları da demişler ki Ramat, matar, yağmur demektir. Efendim sonbaharda gelen yağmur demektir. O bu aya da Ramazan denmesi oradan o kökten. Yani yağmur yağıp her tarafı ihya ettiği Temizlediği pırıl pırıl yaptığı gibi Ramazan gelip de her tarafta Allah'ın rahmetiyle tertemiz oluyor manasına gelir diye söylemişler. Yani sıcak manasından geliyor. Efendim, Ramazanda günahlar yakıp yanıp mahvolduğu için buna Ramazan dendi. Veyahut yağmur manasına geliyor. Yağmur her tarafı tertemiz ettiği gibi Ramazanda günahları temizlediğinden bu aya Ramazan adı verildi diye e, alimler izahlar yapmışlar. E, tabi bunlar işin e, izahat tarafı e, şey bilgisi yani e, bu konudaki bilgimizi genişletmek babında e, ilmimiz, irfanımız genişlesin diye söylenmiş sözler Selman-ı Farisi radıyallahu anh efendimiz, e, rivayet ediyor e, Efendim o mübarek e, sahabi e, diyor ki Kale hatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ahiri yevmin min şaban şaban ayının Son gününde Resulullah Efendimiz bize hutbe okudu. Peygamber Efendimiz böyle mühim konuları anlatmak için hutbeye çıkardı, minbere çıkardı. Efendim bu mühim bir şey söyleneceğinin alameti olurdu. Güzel efendim herkes pür dikkat dinlerdi Peygamber Efendimizin şeyini. İşte böyle Şaban'ın son günü e, şeye çıkmış, minbere çıkmış, hutbe irade etmiş Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve buyurmuş ki ya ey insanlar. Ey insanlar Ey benim ümmetim, ey cemaatim, ey Müslümanlar, hadi azwallakum şehrin azıımın şehrin mübarekün. Muazzam bir ayın gölgesi sizi gölgen, gölgelendirmeye başladı. Mübarek bir ay geliyor. Şehrin fihi leylatun hayrmin elfi şehir. İçinde Bin aydan daha hayırlı bir gizli mübarek gecenin olduğu bir ay geliyor diye başlamış. Böyle şevklendirici, müjdeli sözlerle başlamış. Cehâ ve Allah'u siyâmehu farîdaten. Allah bu gecenin, bu ayın, bu mübarek Ramazan ayının gündüzleri oruç tutmayı size, efendim farize kıldı, vecibe kıldı. Bunu mutlaka yapmamız gereken bir ibadet eyledi. Ve kıyam-ı leylehi geceliğinde kalkıp namaz kılmanızda efendim tatavu ibadet eyledi. Bundan da kastetlen teravih namazı. Elhamdülillah camilerimize aşk ile şevk ile kılınan o güzel e, e, teravih namazı. Ve men takarrube fihi bi min minel hayr ev et da fariđatan kana kemel edda sevina fi kim bu mübarek ayda allaha yakınlaşmak maksadıyla allaha yakınlaşayım diye bir hayır yaparsa veyahut bir farzı eda ederse bu ayın dışındaki başka zamanda aynı şeyi yapmış olsaydı alacağı sevaptan 70 kat fazla alır ay mübarek olduğu için Ramazan ayı bu ayda yapılınca aynı ibadet olsa bile sevabı 70 kat fazla alıyor. Bu arada hadisin izahını bir şöyle e, kenara koyup hemen hatırlatmak istediğim şey e, Zekatlarınızı bu ayda verirseniz demek ki sevabı çok fazla olacak. Zekatları hazırlayın. E Başından verirseniz zekatınızı fukaracıklar da Ramazan ayında rahat bir Ramazan geçirirler. Onun için hemen bu şeyi duyduğunuz zaman, e, vaazı duyduğunuz zaman zekatınızı ayırın ve Ramazan ayında verin. Ve hüve şehrü sabr. Bu Ramazan ayı sabır ayıdır. Ve sabrı sevabuhul cennet. Sabır da öyle güzel bir şey ki bunun sevabı, mükafatı cennet. Yani sabır, yemek yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, nefsinizi tutuyorsunuz, şevat-ı engel oluyorsunuz. Efendim, e, o zaman sabrın mükafatı cennet. Ve şirin muvasaat muvasat malla birisine mali, efendim, iktisadi yardım yapmak demek. Efendim, bu yardımlaşma ayıdır aynı zamanda. Mali yardımlaşma ayıdır. Zenginler, fakirlere mali destek sağlayacaklar, yardım edecekler. Ve şihrün yüzadü fihi fi rızkül mümin. Bu ayda müminin rızkının da Arttırıldığını söylüyor Peygamber Efendisi. Bir öyle bir aydır ki müminin rızkı bu ayda çoğaltılır. Yani e, daha fazla rızık veriyor bu ayın bereketine Allah Teala Rızıkları. Temen aftarafi hisaymen kim? Bu mübarek ayda bir oruçlu kimseyi evine davet eder, iftar ettirirse veyahut evine davet etmeden al şu parayı, al şu efendim içine döner konulmuş efendim sandviçi efendim, veya yüz lira ekmek bilmem e, şu kadar bilmem katık diyoruz hani herhangi gibi bir şekilde oruçlunun orucunu bozdursa hatta diyorlar bir hurma bile olsa yani bazı böyle e, sevap düşkünü kardeşler var Ramazan'da yanında paketle camiye giriyor iftar vaktinde hemen ezan Allahu Ekber elindeki e, şeyi paketi açıyor buyurun buyurun buyurun cemaate hani zeytin veya Kurma. ikram ediyor. Bak kim bir oruçluya efendim iftar ettirirse yani doyurmak da değil, orucunu açtırmak bile bu sevabı kazandırır. Kâne mağfireten li zünubihi. Günahlarının efendim mağfiretine sebep olur bu. Bak bir oruçluya e, ikanda bulundu diye ve ıtka rakabetihi yani boynunun cehenneme esir olmaktan azatlığına sebep olur. Yani Cehenneme esir olmuş, boynuna halka takılmış, cehenneme sürüklenip götürülecek bir insan düşünün. E, boynundaki bağ çözülüyor. Hadi bakalım kurtuldun cehenneme gitmekten deniliyor. Cehennemden kurtuluşa e, vesile olur. Ve Yani bir isme iftar verdin mi, onun orucunu açtırdın mı, az da çok da olsa. O oruçluğun kazandığı sevabın bir mislinde onunkinden eksilmeden. Allah sana verir. Sana oruçluya iftar ettirdir, al bakalım onun sevabı kadar bir sevap diye min gayri en kasa min ecrihi, oruçlunun sevabından bir şey eksilmeden iftarı yaptırana sevap verilir kalü leyse küllüna yecidü yufturus saim demişler ki tabi Medine'nin halini o zamanki halini düşünüyorum yaygın yoksulluk var kalabalık oraya gelmiş imkanlar dar efendim hepimiz oruçluya iftar ettirecek imkana sahip değiliz ya Resulallah dediler e, mazeretlerini beyan ettiler yani çok veremeyeceğiz ne olacak Kale yu'tillâhu hazes sevap Allah bu sevabı verir limen eftara saimen ala temretin ev şerbeten mâin ee, ev mezakkatel lebenin yani Allah bu iftar ettirme iftar ziyafeti çekme sevabını oruçluya bir hurma verene veyahut bir içim su verene veyahut birazcık bir şöyle efendim süt ikram edene de verir diye müjdeledi ve öyle şehrun bu Ramazan öyle bir aydır ki evveluhu rahmetün evveli rahmettir ve vasatuhu mağfirettün ortası müminlerin mağfiret olmasıdır. Ve ahirehu itkun minen nar sonu da müminin cehenneme düşmekten kurtulması, cehennemlik olmaktan azat olmasıdır. Hemen hafefe an memlükühü fihi kim bu Ramazan ayında Kölesinin yükünü azaltırsa, hizmetçisine ağır iş yüksemezse biraz mafleti ise oruç tutuyor derse, Gafarallahu, <gülüyor> onun günahlarını Allah maflet eder sahibinin, yani bu hizmetçiyi kullanan kimsenin ve Atakahu minen nar onu da cehennemden efendim azad eder. Fesekti rufihi min erba'i hisal dört şeyi bu ayda çok yakın. Peygamber Efendimiz'in nasihatleri devam ediyor. Ben sadece tercüme ediyorum, okuyorum. Dört şeyi çok yapın diyor Peygamber Efendimiz. Efendimiz ''Hasletâni yurdûne biha rabbeküm'' İki şey ile il, il, il, o il, dört şeyin ikisini yaparsanız Rabb'ınızı razı edersiniz. ''Ve hasletâni lâ gînâ leküm Diğer ikisi de mutlaka muhtaç olduğunuz şeylerdir, onlar yapamayacağınız şeylerdir. Şimdi bu dört şey neymiş? Onları dinleyelim. Femen khassetani ltaani tirdawne bihima rabbekum. Rabbınızı yaptığınız zaman hoşunu diyeceğiniz iki iş nedir? Feşhadetu en la ilahi illallah ve tesaqfiru nehu. Yani La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah diye tevi, kelime devi çekerseniz bir de estağfurullah diye tevbe ve istiğfar ederseniz bununla Rabbinizi razı edersiniz. Yapılacak dört şeyden ikisi bunlar. La ilahe illallah çok söylemek, estağfirullah'ı çok söylemek, tevbeyi çok söylemek. Bakın gene iş geldi, dervişliğe dayandı. Dervişliğin hadislerden bir delili daha çıktı karşımıza. Ve emmel letani la gına lekum anhumah onlarsız yapamayacağınız öteki iki şey efendim nedir fete erun allah hel cenne efendim ve bi inenler yani allah'tan cenneti isteyin ve cehennemden de Allah'a sığının bunlardan Uzak kalamaz, bunlara ihtiyacı var her Müslümanın cenneti isteyecek, cennet lazım, cehennemden kurtulacak, cehenneme düşmemesi gerekiyor. Bunları isteyin. Ömer Esbahi saime kim bir efendim oruçlu doyurursa bu ayda sakahullah tala min haud min haudun şerbeten la yazma'u vadehu vadeha ebda. Allah bir havuzdan burada hauldir diye yazmış ama haulti olsa daha iyi. Yani benim Havuz-ı Kevser'imden Allah ona efendim bir efendim kase ikram eder. Hayır, şarabından. Lâ yazma ibadaha eveda bunu içtikten sonra artık bir daha susuzluk çekmez diye. Heygamber Efendimiz bu hutbesinde görüyorsunuz Ramazan ayında neler yapmamız gerektiğini güzel güzel efendim bir bir bize e, hatırlatmış oldu. Bunlara dikkat edin. Mübarek bir ay geldiğini kesinlikle biliyoruz. Efendim hayırlarımızı çoğaltacağız. Efendim bu ayda çünkü hayırların, iyiliklerin, efendim, ibadetlerin sevabı fazla. E, mali desteklerimizi, hayırlarımızı, sadakalarımızı, zekatlarımızı vereceğiz. Efendim, oruçlu kimseleri evimize davet edeceğiz. Yahu camide fırsat bulduğumuz yerde iftar ettirmeye çalışacağız. Bunun sevabı çok. Efendim, yani böyle bir hurmayla birazcık bir şey meşrubat ikram ederek süt veya başka bir su filan ikram ederek bile olsa böyle ikramı fazla yapmaya gayret edeceğiz. Çalıştırdığımız insanlara biraz e, göz yumacağız, ağır yük yüklemeyeceğiz. Memurumuz olabilir, işçimiz olabilir, hizmetçimiz olabilir. Efendim, böyle herkese iyilik yapacağız. Elimizden tesbih düşmeyecek. Efendim, estağfurullah diyeceğiz, la ilahe illallah diyeceğiz. Allah'tan bizi cennete sokmasını dileyeceğiz. Cehennemden azat etmesini, kurtarmasını, bizi affı mağfuret etmesini isteyeceğiz. Efendim, bunlar böyle. Ayrıca benim başka hadis-i şerifleri okuduğum için hatırladım. Gene Peygamber Efendimizin nasihati olarak size söyleyeceğim şeyler Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacaksınız teravih namazlarına geleceksiniz zaten teravih namazına işaret vardı okuduğum hadis-i şerifte camilerdeki bazıları takip edeceksiniz efendim şimdi ben burada şey yaptım 10 gün tabi çeşitli konuşmalar yaptım bu aile eğitim şeyinde efendim çalışmalarında Sonra en son gün anlatılanlar hakkında bir yarışma açtık. Efendim, hocamız neler anlattı söyleyin diye bir yarışma açtılar arkadaşlar. Herkes üç dakika içinde grup grup efendim bazılardan e, neleri anladığını, en çok neleri dikkat et, e, takıldığını, en çok neleri efendim zihnine yerleştirdiğini anlamış oldum. Bir şey gördüm ki unutuluyor bazılar. O unutuluyor. Onun için vaazları dinlerken efendim ka kağıtla kalemle gidin öyle dinleyin. Not almak iyi dinlemeyi de sağlar. Bir de dinlenmiş olan şeyi unutmamayı da sağlar. Onun için yanınızda kağıt kalem olsun, vaaz, vaazlara gidin. Bu arada hemen rahmetullahi Aleyh Mehmet Said hocamız Efendimiz Hazretlerine hatırladım. Efendim bize senindir evladım bu kütüphanem demişti. Efendim kütüphanesinde onun şahsi e, defteri vardı. İşte gençliğinde Fatih Camii'ndeki büyük vaizlere gider dinlermiş. Efendim onlardan bir tanesi... Sevişehirli Abdullah Efendi çok severdi onu hocamız. Ee, onun vaazlarını yazmış böyle özetini şöyle dedi, böyle dedi diye yazmış. Bu da bir hatıra olarak böyle bu konuşmamda söylenmiş olsun. Ee, vaazları e, kağıt kalemle dinleyin, not alın ki. Efendim, Başkasına da söylerseniz siz de sevap kazanırsınız. Onlara öğretmenin sevabını kazanırsınız. Şimdiden Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Ramazan'ınız mübarek olsun. Bu güzel ayı güzel geçirmeyi Allah nasip etsin. İyi hazırlanmayı, iyi ibadet yapmayı, ibadetleri güzel bir şekilde yapmayı Allah cümlenize nasip eylesin. E, ailece, Dostlarınızla, sevdiklerinizle mutlu günler dilerim, mutlu Ramazanlar dilerim, bayramlar dilerim. Allah efendim, Ramazan bayramına da mağfiret olunmuş, Allah'ın rahmetini kazanmış kulları olarak ermeyi cümlenize, cümlemize nasip eylesin. Tabi bu dünya hayatı bir gün gelip bitecek. Hepimiz ahirete geçeceğiz. Ahirette de Allah'ın efendim lütfuna erip cennetiyle cemaliyle müşerif olmayı e, Cenab-ı Mevla'dan dilerim. Hepiniz için, şahsım için bizi duadan unutmamızı diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.